Mu'cizat-ı Ahmediye aleyhissalâtu zeylinin bir parçasıdır. Risaleti i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam delaili hakkında olup, Miraç Risalesinin üçüncü esasının nihayetindeki üç mühim müşkilden birinci müşkile ait suale, muhtasar bir fihriste suretinde verilen cevaptır. Sual, şu Miraç-i ne için Muhammed-i Arabî aleyhissalâtu vesselam'a mahsustur? el cevap şu birinci müşkiliniz, 33 adet sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada, Zât-ı Ahmediyenin aleyhissalâtu vesselâm, kemalâtına ve Delâil-i Nübüvvetine ve o miracı azama en el yak o olduğuna, icmali işaretler nev'inde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki, evvela, Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddese, pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi hüseyin Cisri gibi bir muhakkik, Nübüvvet-i Ahmediye'ye aleyhissalâtu vesselâm dair, o kitaplardan 114 işari beşaretleri çıkarıp, Risale-i Hamidiyede göstermiştir. Saniyen, tarihçe müsbettir ki, şık ve satih gibi meşhur iki kahinin, Nübüvvet-i Ahmediye'den aleyhissalâtu vesselâm biraz evvel, Nubuvetine ve ahir zaman peygamberi olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Salisen Veladeti Ahmediye Aleyhisselatu Vesselam gecesinde Kabe'deki sanemlerin sukutu ile Kısra'yı Farisin sarayi meşhuresi olan Eyvan'ı inşikak etmesi gibi irhasat denilen yüzer harikalar tarihçe meşhurdur. Radian bir orduya Parmağından gelen suyu içirmesi ve camide bir cemaat azime'nin huzurunda kuru direğin, minberin naklinden dolayı müfarekat-ı ahmediyeden Ali aslattu deve gibi eniğin ederek ağlaması, vanşak kalıkmer nası ile kamer gibi muhakkiklerin tahkikatı ile bine bali olan mucizatı ile serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen dost ve düşmanın ittifakıyla ahlakı hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle secayayi samiye vazifesinde ve tebliğatında en ali bir derecede ve dini İslam'daki mehasini ahlakın şehadetiyle şeriatında en ali hisale hamide en mükemmel derecede bulunduğunu ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Sadisen Onuncu sözün ikinci işaretinde işaret edildiği gibi, uluhiyet, mukteza-i hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, en azami bir derecede zat Ahmediyye Aleyhisselatu Vesselam dinindeki azami ubudiyetle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem halik alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile mukteza-i hikmet ve hakikat olarak göstermek istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici bilbedâhe yine o zattır. Hem sani âlemin nihayet cemalde olan kemal sanatı üzerine enzare ı dikkati celbetmek, teşhir etmek istemesine mukabil en yüksek bir sada ile dellallık eden yine bilmücâhede o zattır. Hem bütün âlemlerin Rabbi, kesret tabakatında vahdaniyeti ilan etmek istemesine mukabil en azami bir derecede bütün bir tevhidi ilan eden yine biz zarure o zat'tır. Hem sahibi âlemin nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle nihayetsiz hüsn-i ve cemalinin mehasenini ve hüsnünün letaifini aynalarda muktezay hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil en şaşaalı bir surette aynadarlık eden ve gösteren ve sevip başkasına sevdiren yine bilbedâhe o zaattır. Hem şu saray alemin saniî gayet harika mucizeler ile ve gayet kıymettar cevherler ile dolu hazine-i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil, en azami bir surette teşhir edici, tavsif edici ve tarif edici yine bilbedahe o zâttır. Hem şu kainatın sânii, şu kainatı enva acayip ve zînetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zîşûr mahlukatını Seyrü ü tenezzüh ve ibretü tefekkür için ona idhal etmesi ve muktezâ-i hikmet olarak onlara o asar ve sanayin manalarını, kıymetlerini ehli temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette cin ve insa belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilvedâhe O'zattır. Hem şu kainatın hakimi hakimi, şu kainatın tahavvulatındaki maksat ve gayeyi tazammü eden tılsım-ı ve mevcudatın, nereden, nereye ve ne oldukları olan, şu üç suale i müşkilin muammasını, bir elçi vasıtasıyla, umum zîşuurlara aştırmak istemesine mukabil, en vazih bir surette ve en azami bir derecede, hakaik-i Kur'aniye vasıtasıyla, o tılsımı açan ve o muammayı halleden, yine bilbedahe, o zâttır. Hem şu âlemin sâni izü'l Zülcelalî, bütün güzel masnuatı ile kendini zîşûr olanlara tanıttırması ve kıymetli nimetler ile kendini onlara sevdirmesi biz zarure onun mukabilinde zîşûr olanlara marziyatı ve arzuyu i ilahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil en âlâ ve ekmel bir surette Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren Yine bilbedahe o zâttır. Hem Rabbul âlemîn, meyve-i âlem olan insana, âlemi içine alacak bir vüs'at-ı istidat verdiğinden, ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden, ve hissiyatça kesrete, dünyaya mübtela olduğundan, bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete, faniden bâkiye çevirmek istemesine mukabil, en azam bir derecede, en eblâv bir surette, Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden, yine bilbedahe o zâttır. İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat ve zihayat içinde en eşref olan zîşûr ve zîşûr içinde en eşref olan hakiki insan, ve hakiki insan içinde geçmiş ve zaifi en azami bir derecede en ekmel bir surette ifa eden zat elbette bir mirac-ı azam ile kab-ı kavseyine çıkacak saadet-i ebediye kapısını çalacak hazine-i rahmeti açacak imanın hakiki gaybiyesini görecek yine o olacaktır. Sabian müşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat nihayet derecede süslü tezyinat vardır ve bilbedâhe şöyle tahsinat ve tezyinat onların saniinde gayet şiddetli bir iradeyi tahsin ve kastı tezin var olduğunu gösterir ve iradeyi tahsin ve tezyin ise bir zarure o sani'de, sanatına karşı kuvvetli bir rabet ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir ve masnuat içinde en cami ve letaîfi sanatı birden kendi de gösteren ve bilen ve bildiren, ve kendini sevdiren, ve başka masnuattaki güzellikleri, mâşâallah deyip istihsan eden, bilbedahe, o sanatperver ve sanatını çok seven sâniğin nazarında en ziyade mahbub, o olacaktır. İşte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine, ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı, Sübhanallah, mâşâallah, allah Ekber diyerek, Semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nğamatı ile kainatı velveleye verdiren istihsan ve takdir ile tefekkür ve teşhir ile zikir ve tevhid ile ber ve bahri cezbeye getiren yine müşahede o zattır. İşte böyle bir zat ki essebebu bu fail sırrınca bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli onun kefe mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vazaifin netayicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet ilahiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir zat elbette miraç merdiveniyle cennete sidretül müntehaya arşa kab-ı kavseyne kadar gitmek aynı hak nefs-i hakikat mahzı hikmettir El Baki Huve El Said Nursi Haşiye En mühim bir ceride-i İslamiyede, umum âlemi İslam'a taalluk eden ve gayet ehemmiyetli siyasilerden ve hayat-ı ile çok alakadar olan umum hukukçulardan 1927 senesinde Avrupa'da toplanan bir kongrede mühim ecnebi filozoflar Şeriat-ı Muhammediyeye ve Selam dair bu aşağıda yazılan arâbî fıkranın aynını kendi lisanları ile söylemişler. O arabi ceridenin naklettiği arabi ifadeyi aynen yazıyoruz ve tercümesini de arabi ifadenin altına ilave ediyoruz. Nur Çeşmesi'nin ahirinde yazılan ecnebi felsefilerden 43 tanesinin beyanatı bu iki kahraman felsefofun beyanatı ile 45 tane şahid-i sadık oluyor. El mâ şehidet -a'da. fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. أربي جريداً بيانات وكاتعترف حتى علماء الغرب بسموب مبادئ الإسلام وصلاحها للعالم. قال عميد كلية الحقوق بجامعة فينا الأستاذ شبل في معتمر الهقوقيين المنعقد في سنة 1927 إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام إليها إذ إنه رغم أميته استضاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبائيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قيمته بعد ألف عام وقال برنات شاو لقد كان الدين محمد عليه الصلاة والسلام موضع التقدير السامي دائما لما ينطوي عليه من حيبية مدهشة لأنه على ما يلوح لي هو الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطغار الحياة المختلفة والذي يستطيع لذلك أن يجذب إليه كل جيل من الناس وأرى واجبا أن يدعى محمد عليه الصلاة والسلام منقذ الإنسانية وأعتقد أن رجلا مثله إذا تولى زعامة العالم الحديث نجح في حل مشكلاته وأحل في العالم السلام والسعادة يعني المسالم والصلح العمومي وما أشد حاجة العالم اليوم إليها ترجمسين من أساس Evet, garp uleması ve filozofları itiraf ve ikrar etmişler ki İslamiyet'in kanunları yüksek bir tarzda alemin ıslahına kâfidir. Hem Külliyetül Hukuk Kongresinin cemiyetinde, bütün hukuki yunun toplandığı o kongrede, 1927 senesinde onun reisi filozof Üstad Şebol demiş ki. Muhammedin Aleyhissalatu Vesselam beşeriyete intisabiyle bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder. Çünkü o zat ümmi olmasıyla beraber 13 asır evvel öyle bir şeriat getirmiş ki biz Avrupalılar 2000 sene sonra onun kıymetine ve hakikatine yetişsek en mes'ud en saadetli oluruz. İkincisi veyahut Nur Çeşmesi'nin ahrine ilave edilenlerle 45'incisi olan Bernard Shaw demiş: Din-i Muhammedî'nin vesselam en yüksek makamı takdire çıkmasının sebebi gayet acib ve sağlam bir hayatı temin etmesidir. Bana açılan budur ki o din tek, yekta, emsalsiz bir din-i ferit olup bütün muhtelif ayrı ayrı hayatın etvarlarını ve çeşitlerini hazmettiriyor. Yani ıslah ve istihale tarzında tasfiye ve terakki ettiriyor. Hem Muhammedin Aleyhissalatu vesselam dini Öyle bir dindir ki insanın ayrı ayrı bütün milletlerini kendine celbedebilir. Ben görüyorum ve itikad ediyorum ki beşere vaciptir ki desin. Muhammed Aleyhissalatu insaniyetin halaskarıdır ve halaskarlık namı ona verilmek lazımdır. Hem diyor ben itikad ediyorum ki Muhammed'in misli yani siretinde tarzında bir adam şimdiki yeni aleme reis olsa Hükmetse bu yeni alemin müşkilatını halledip, bu yeni karma karışık alemde i umumiyeye ve saadeti hayatın husulüne sebep olacak. Evet, bu yeni alemin müsalemet ve saadet-i hayatiyeye ne kadar şiddet ihtiyacı var olduğunu herkes anlar.